Günaydın ve herkese iyi haftalar. Pazartesi sabahının ilk kampanyası için Ermenistan'dayız. Diasporada yaşayan çok sayıda Ermeni sanatçı ve Aydın Ermenistan'da Adalet adlı bir platformda bir araya geldi ve Ermenistan'daki antidemokratik uygulamaları eleştirmek için kampanya başlattı. Biz Ermenistan'da ve tüm diasporada yaşayan Ermeniler olarak kendimizi Ermenistan'da acil bir değişme ve adaletin sağlanmasına adadık. Her yıl yapılan protestoların ve insan ve yurttaşlık haklarına yönelik ağır ihlallerle sonuçlanan 2016 baharı ve yazında yaşanan çalkantıların sonucunda devam etmekte olan huzursuzluğu besleyen sistematik yolsuzluğa, tekellere, yargı adaletsizliğine, polis şiddetine, partizan siyasete, eşit olmayan haklara, ülkedeki nüfus azalmasına ve seçim hilelerine Hayır diyoruz. Tüm insanların eşit olmasına, insan haklarının gözetilmesi ve korunması ilkesine, adil ve şeffaf seçimlere doğru katılıma, hukukun üstünlüğüne saygıya, adil maaşlara, güçler ayrılığına, basın özgürlüğüne ve haklarından mahrum edilenlerin savunulmasına evet diyoruz. Tüm Ermenistan vatandaşlarının sivil katılım yoluyla sağlanacak somut değişimine evet diyoruz. Küresel Ermeniler toplumu olarak Ermenistan'ın siyaset liderlerinin Ermenistan halkının acil ihtiyaçlarını ele alırken dürüstlük, sorumluluk, bilgelik, zeka, diplomasi, şefkat, itibar ve öngörü sergilemesini istiyoruz. Böylece düşüncelerin önem arz ettiği gerçek bir demokrasiye giden eşitlikçi, adil ve yapıcı bir yolu garantileyebiliriz. Ermenistan'da adalet, Ermenistan halkıyla dayanışma göstermeye ve bir yandan özgür ve adil seçimleri izleyip denetlerken, bir yandan da ulusumuzun bugünü ve yarınına katkı sağlamak yolunda Ermeni nüfusuyla etkin işbirliği içinde olmaya inanan, dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin oluşturduğu bir koalisyondur. Halkımızın direncine layık, eşitlikçi bir devlet hayal etmek, bunu hayata geçirmek zorundayız. Eşsiz değerlerimiz ve özelliklerimiz göz önünde bulundurulursa Ermenistan karmaşalarla dolu bir bölgede bir fırsat yaratıcılık, demokrasi ve umut ülkesi olabilir. Öbür türlüsü düşünülemez bile diyen kampanyayı şu ana kadar 2600'den farsızlık kişi desteklemiş, imzalarıyla destekleyenler arasında ise ünlü rock grubu System of a Down üyesi, Serj Tankyan, sanatçı yazar Vahe Berberyan, Kanadalı yönetmen Atom Egoyan, oyuncu Arsine Kancıyan ve yönetmen Erik Nazaryan, müzisyen Ara Dinkciyan ve Ermenistan'dan soprano Hasmik Papyan gibi isimler de bulunuyor imza verenlerin arasında. Şimdi de Mardin'e gidiyoruz. İdris Iraz'a kulak verelim. Medyat Devlet Hastanesi'nin asansörleri bir an önce tamir edilsin veya yenilensin. Bir yıldan fazla bozuk olan asansör bir an önce yenilenmeli. Hastalar, engelliler, ameliyatlar bir yıldan fazladır merdivenlerde taşınıyor. Ayrıca hastanenin MR cihazı, diş röntgen cihazı, diş protest seti gibi eksiklikleri de artık tamamlansın istiyoruz diyor Irak Sağlık Bakanlığı'na ve hastane yönetimine seslendiği bu kampanyasında Mardin'den Midyat Devlet Hastanesi'nin sorunlarına dikkat çekmiş. Hayat Sen'de Gençlik Akademisi Derneği'nin başlattığı kampanyaya yer veriyoruz. Şimdi de derneğin 21 olan yurtlardan ayrılma yaşının yükseltilmesi için başlattığı kampanyanın başarılı olmasından sonra Change.org'da başlattığı ikinci kampanya bu. Diyor ki yurt intiharları son bulsun. Ülkemizde çocuk yuvası yetiştirme yurdu, sevgi evi, çocuk evi gibi kurumlarda 12.000 çocuk ve genç hayata hazırlanıyor. 4.600 çocuk ise koruyucu ailede. Bu çocuk ve gençler hayatlarının birçok alanında sorunlarla karşılaşıyor ve bu sorunlar hakkında yeterli farkındalıkları yok. Uluslararası alanda farklı ülkelerdeki istatistiklere göre korumadan ayrılan bireylerin %10'u yurttan ayrıldıktan sonra canına kıyıyor. %14'ü ise fuhuşa sürükleniyor, %20'si ise suça sürükleniyor. Ülkemizde ise yurttan ayrılan bireylere ilişkin maalesef bir istatistik yok. Dahası... Devletin yurttan ayrılan bireyleri takip etme mekanizmaları da çok yetersiz ve bize sıkça yurtlardan ayrılan bireylerin intihar haberleri gelmekte sadece son 3 haftada 4 arkadaşımız canına kıydı. Yurtlarda yetişmiş bireylerce kurulan Hayat Sende Derneği olarak bizler korumadan ayrılan bireylere şunları söylüyoruz devlet tarafından etkili psikolojik sosyal hizmetler sağlansın. Bu bireylerin devlet tarafından takibi yapılsın. Bu bireylerle ilişkin kapsamlı ve kaliteli istatistikler yayınlansın. İntiharların nedenleri ve çözüm önerilerinin meclis araştırma komisyonunca araştırılmasını istiyoruz diye talepleri var Hayat Sende Derneği olarak. Sizler de bizlere destek vererek bu kampanyanın başarıya ulaştırmaya ve kamuoyunun da bu kamu kurumlarının bu sorunları etkili bir şekilde çözüme ulaştırmasını sağlamak konusunda yardımcı olabilirsiniz demiş dernek neler mi yapabilirsiniz diyor kampanyayı hem kişisel hem de kurumsal olarak imzalayın sosyal medya hesaplarınızdan duyurun demişler hazırladığınız hashtag yurt intiharları son bulsun etiketiyle tekrar ediyorum hashtag yurt intiharları son bulsun görsellerle ve fotoğraflarla ve videolarla Bunları sosyal medyada aynı etikette paylaşabilirsiniz. Değişimin parçası sizlerde olabilirsiniz. Birlikte değiştirebiliriz. Bu gençlerin kaderi bu olmamalı. Başarabiliriz demiş dernek. Ve change.org taksim yurt intiharları son bulsun adresinden desteklemek isteyenler girip imza atabilirler. Tekrar ediyorum change.org taksim yurt intiharları son bulsun. Ve geliyoruz LGBTİ hakları için başlatılan bir Farkındalık kampanyasına sahibi kampanyanın Ayşe Nur Öztürk. Demiş ki kendisi gay, lezbiyen, biseksüel argo küfür değil. Gay demek bir kötü içerikli bir şey değil ki bu televizyonlarda sansürlensin. Aksine bu oldukça doğal bir şey. Ve aynı zamanda bu doğuştan olup İslam dini içinde de bazı istisnalarla açıklanmış ve günah olmadığı açıkça beyan edilmiştir. Bunu televizyonlarda sansürleyerek bize kötü bir şey gibi gösterilmesi bir hatadır. Medya araçları düşüncelerimizi çok fazla etkiliyor. En çok etkileyen bir medya aracı da televizyon ve televizyonda sansürlenerek bize kötü bir şeymiş gibi gösterildiği için birçok insan şiddet görüyor, toplumdan dışlanıyor. Sizlerin imzalarıyla ne kadar çok kişiye ulaşırsak bu yanlışın düzeltilmesi için bir adım atmış oluruz ve insanlar artık toplumdan dışlanmaz ve şiddet görmez diyor Öztürk Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Ve gerontoloji mezunlar birliğinin kampanyasıyla pazartesi gününü bitirelim. Gerontologsuz gerontoloji döneminin yol açacağı faciaları şimdiden önleyebiliriz demişler. Herkesin liyakat sahibi olduğu alanda çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden gerontoloji bölümlerinde bir alanda liyakat sahibi olmayan yani gerontoloji eğitimi almamış Kalp damar cerrahları, kimyager, halk sağlığı uzmanları, aile hekimleri veya endokrinoloji uzmanlarının lisans veya lisans üstü düzeyde gerontoloji eğitimi almadan gerontoloji bölümlerine kadrolara yerleştirmelerini utanç verici olduğu gibi bu kişilerin gençlerimizin eğitiminden sorumlu olmasını toplumumuz ve hizmet etmekle mükemmel olduğumuz yaşlılarımız için bir facianın eşiği olarak görüyoruz. Bilmedikleri bilgileri öğrettikleri iddiasıyla halkımızın alın teriyle kazanılmış milli servetimizin liyakat sahibi olmayan kişilerin gerontoloji alanında istihdamıyla boşa harcanmasını önlemeye çalışan gerontologsuz gerontolojiye hayır kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz demiş gerontoloji mezunları derneği change.org'da. Evet gerontoloji yaşlılık bilimi yaşlılıkla ilgili her türlü konuyu araştıran bilim dalı. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Demokrasi arayışından, sağlık haklarına, yurt intiharlarından, yaşlı insanların haklarına kadar pek çok kampanyayı gündeme aldık bugün. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için kampanya başlatabilir ve imzalarınızı paylaşabilirsiniz. Yarın sabah yine görüşmek üzere. Esen kalın.